Hazırlayan bir sunum. Challenge Barfra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyodayız. Ben programcınız Çeleng. Harici'den Sanat programı ile bugün daha önce hiç gitmediğim, ilk kez e, geçtiğimiz hafta bulunduğum bir coğrafyadan haberlere başlıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri önümüzdeki 3 program boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki farklı emirliklerin kültür sanat ortamından izlenimlerimi paylaşacağım. İlk hafta yani bugünkü programı Dubai'ye ayırdım. Zira geçtiğimiz hafta Dubai'de Art Week yani sanat haftasıydı. Bunun birkaç vesilesi vardı ama merkezinde Art Dubai Adlı sanat fuarı yer alıyordu. Pazar günü kapanmış oldu. Cumartesi son günüydü. Buradaki izlenimlerimi size anlatmak istiyorum ama Art Week kapsamında başka neler vardı Onu da biraz değinmem iyi olur. Tam bir hafta boyunca devam etti Art Week. Tabii ki burada önemli olan vurgulanacak şey bölgenin en önemli sanat fuarı olan Art Dubai'i. Türkiye'den de galerilerin katılımı söz konusuydu. Anne Laudel Galeri, Sanatorium ve Zilberman galeriler burada stand açanlar arasındaydı. Ama bir yan fuar daha var, Sikka Art Fair, Sikka Sanat Fuarı. Bu da önemli çünkü Tarihi Dubai, yani Dubai'nin Tarihi Merkezi'nde yer alıyor. Al-Serkal Avenue yani Al-Serkal bölgesi ki kentin e, ticari galeri mahallesi diyebiliriz buraya. Burada çok sayıda e, açılış ve özel etkinlik söz konusuydu. Hatta bir gece galeriler gecesi düzenlenildi bu haftada. Bütün galeriler eş zamanlı olarak mekanlarını özel etkinliklerle gece boyunca açık tuttular. Al-Selkar bölgesi bu bölgeye mutlaka gitmek gerekir Dubai'ye yolunuz düşerse. Green Art Gallery gibi Türkiye'den de sanatçılara yer veren çok sayıda yani Dubai'nin belli başlı galerileri burada mekanlara sahip. Dolayısıyla gittiğiniz zaman aynı anda pek çok sanat mekanında pek çok sergiyi bir arada görme fırsatı buluyorsunuz Al-Selkar'da. Yeni açılan bir güncel sanat müzesi var ki... ...bunun ayrıntılarına birazdan girmek istiyorum... Jameel Art Center, Jameel Price'ı e, bilirsiniz ya da pek çok projesini bilebilirsiniz Jameel'in. Dünya çapında pek çok farklı kurumlarla, örneğin Londra'daki Victoria and Albert Museum'la veya ya da Delfina Foundation'da işbirlikleri yürüten bir kurum Jameel, bir ödülü de var. Hatta Türkiye'ye de e, Pera bu ödüllerden birisi, ödül sergilerinden birisi daha önce gelmişti. Ama önemli olan şu, Jameel artık bir... Mekana sahip, daimi bir mekana sahip çok da iddialı bir bina ile geçtiğimiz yıl yani 2018'in Kasım ayında açılışını yaptı. Ben de Dubai'ye iner inmez ayağımın tozuyla ilk görmek istediğim yer olan Cemil's Art Center'a gittim. Buradaki sergilerden ve izlenimlerimden de bahsedeceğim. Bunları bu hafta yaptıktan sonra önümüzdeki haftalarda diğer iki emirlik özellikle kültür ve sanatta da anılan iki ayrı yerden bahsedeceğim. Biri Abu Dhabi. Abu Dhabi son yıllarda Dubai'den de hatta Şarika yani Sharjah'dan da daha sofistike, daha kozmopolitan bir kültür sanat merkezi olmaya aday olarak kendini konumlandırıyor. En azından bu iddiada olduğunu söylemem doğru olur. Burada uzun yıllar tartışmalı bir süreçten geçtikten sonra açılan, Louvre Müzesi var yani dünyanın en büyük müzelerinden Paris merkezli Louvre Müzesi'nin 2007 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile ortaya koyduğu iş birliğinin sonucu çok da uzun olmadı. Çok uzun sürdü daha doğrusu. Açıladı çok uzun olmadı ama bir Louvre Müzesi olarak Jean Nouvel tasarımıyla taçlandırılmış durumda. Burayı gezme fırsatı buldum. Onun olduğu aynı bölgede aynı zamanda Guggenheim de uzun yıllardır bir müze inşa ediyor biliyorsunuz başka ulusal ya da kendi deyimleriyle universal çünkü Louvre Abu Dhabi öyle adlandırıyorlar müzelerin açılması söz konusu önümüzdeki programlarda Abu Dhabi'deki özellikle bu zincir müze ya da kültür merkezleri fenomenini biraz ben de incelemek istiyorum İçlerinde sadece Louvre'yu gezebildim buradaki izlenimlerimi paylaşmak isterim ama asıl gitme vesilem beni bunların arasında en çok heyecanlandıran yıllardır Sharjah'da yani Sharjah olarak da biliniyor burası devam eden dolayısıyla bu yıl 14. edisyonunu izleme fırsatı bulduğumuz ilki 1993'te düzenlendiğine göre oldukça köklü olduğunu söyleyebileceğim bir bienal. Sharjah Art Foundation tarafından düzenleniyor. Sharjah Bienali Sharjah'da yani Dubai'ye yaklaşık yarım saat mesafede. Dubai'den de Abu Dhabi'den de daha az gelişmiş gibi gözüken yüksek binalar, otoyollar anlamında, iş merkezleri anlamında kullanıyorum bu ifadeyi. Ve dolayısıyla bence daha otantik, daha gerçek bir yerde oldukça iyi küratöryel seçkilerle olduğu için de kalitesinden taviz vermediği düşünülen, dolayısıyla uluslararası sanat çevrelerinin ilgi gösterdiği bir BNR şarjı. Da düzenleniyor 14. edisyonunu gezdim önümüzdeki haftalarda sırf şarikataki bu BNL ayırdığım bir program karşınızda olacak ee, şüphesiz Birleşik Arap Emirlikleri daha ziyade işte Petrol zenginliğiyle, iş merkezleriyle, lüks otelleriyle, gökdelenleriyle, gece hayatı yani yeme içme alanındaki zenginliğiyle anılıyor. Ama son yıllarda kültür sanat alanında büyük atılımlar peşindeler, müzeler açma peşindeler. Aynı zamanda spor ve kültür sanatın diğer alanları olarak sayabileceğimiz müzik Gibi alanlarda da giderek daha çok iddia sahibi olmaya başladılar. Dubai Sanat Fuarı şüphesiz ki bunun merkezi noktalarından biri dünyanın dört bir yanından hem galerileri cezbediyor hem sanat koleksiyonerlerini ve sanat profesyonellerini ağırlıyor. Burada özellikle vurgulamak istediğim şöyle bir program da oluyor sadece bir Fuar değil şüphesiz yaklaşık 80-90 galeriye yer veren ki bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha az galeri katıldığı duyumunu aldım. Ama yine de oldukça büyük ölçekli sayılabilecek bir fuar. Ama aynı zamanda fuar etrafında benim için cezbedici olan tarafı şu ki Global Art Forum adlı özel bir etkinlik düzenliyorlar. Asıl dünya çapında müze gibi sanat kurumu, gibi kriyotürel çalışmalar gibi alanlardan gelenler bunun için geliyorlar demek doğru olur Global Art Forum 2019 yılında çünkü her yıl başka bir e, temaya odaklanıyor şüphesiz School is a factory? Mark. Yani e, okul bir fabrika mıdır diye sordu ve bu Global Art Forum'un 13. edisyonuydu bu bir tür trans disiplinleri yani disiplinler ötesi bir zirve ee, her seferinde de farklı editörler, kriyotörler, sanat tarihçileri tarafından programlanıyor ee, özellikle eklektik bir e, konuşmacı listesi yaptıklarını özellikle vurguluyorlar e şimdi okul dendiği zaman tabii Bauhaus'un yıl dönümünü kutladığımız şu dönemde şüphesiz ki Bauhaus'tan E, yola çıkan bir takım konuşmalar söz konusuydu. Burada gün ve gün e, 20'sinde başladı Global Art Forum. Dünya çapından önemli eğitim alanından da gelen isimleri ama sanat kurumlarından ya da bağımsız kreatoryal çalışmalardan, akademik çalışmalardan gelen isimleri ağırladılar. Dediğim gibi Bauhaus üzerine bir konuşma söz konusuydu. Laboratorium meşhur sergi üzerine bir konuşma vardı. ...ve eğitimin farklı açılımları ya da okulun bir mekan olarak farklı açılımlara dair sayısız konuşma vardı... Bir diğer sempozyum ise eş zamanlı devam ettiğini söyleyebileceğim. O da bence önemliydi. Global Art Forum kadar uluslararası alanda ses getirmese de. O da bir modern sanat sempozyumuydu. Farklı farklı kentleri de ele almıştı. Mesela Beyrut'a odaklanan özel bir bölümü vardı. Bir diğer bölümü yine farklı kentlere odaklandığını söyledi. Catherine David örneğin Beyrut'a odaklanır. E, ken, diğerlerinde Daka e, örneğin söz konusuydu. E, farklı kentlere odaklanıyordu. Lahore söz konusuydu. Biraz böyle e, Asya ve Güney Asya bölgesinden kentlere odaklanan o kentlerin kentleriyle, bitir monografik bakışını monograflarını e, yapan konuşmalar söz konusuydu. Modern Simpozyum adlı konuşmalar serisinde bütün bu konuşmalar fuara ayrılmış 3 ana salondan birinde gerçekleşiyordu. 3 numaradan biraz merkezin daha dışında kalan. Burada aynı zamanda Residence adlı bir bölüm vardı. Çünkü fuar şöyle bir organizasyon yapıyor. Bu oldukça da yeni bir oluşum ve bence yine özellikle külatöryel ve sanat içeriğiyle daha haşır olmak isteyenler için oldukça cazip. Residence yani sanki bir misafirlik programı gibi adlandırabiliriz. Biliyorsunuz Art Dubai uluslararası bir fuar ama esasen Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'ya odaklanmaya çalışıyor son 12 yıldır böyle bir oda var. E, bu yıl 92 galeri 40 farklı ülkeden davet edilmiş. Bunların farklı bölümleri var. Contemporary, Modern, Bavava ve Residence işte Residence bunlardan biri ve Üç numaralı holdeydi. Yani bütün bu sempozyumun işte Global Art Forum'un konuşmaların düzenlendiği bölümdeydi. Ve burada her bir sanatçıya bir kişisel e, temsil imkanı verildi ve her biri 6 ile 8 hafta arasında gelip Dubai'de yaşadılar. Buradaki yerel sanat ortamını anlamaya çalıştılar, araştırmaya çalıştılar. Ve kendi kişisel pratikleriyle Dubai'de karşılarına çıkan, onları çevreleyen gerçeklik arasında ilişki kurmaya çalışan yeni yapıtlar ürettiler. Ve bu Residence bölümünde farklı farklı standlarda bu sanatçıların, davetli sanatçıların 12 ayrı, sanatçının 12 ayrı standda dolayısıyla kendi galerilerini de şüphesiz desteğiyle galerilerde dolayısıyla davet edilmiş oluyor. Ee, bölümler açtılar, küçük sergilemeler yaptılar ve önemli olan da şu, bu residence bölümüne davetli olan 12 sanatçı ve galeri dolayısıyla hepsi Latin Amerika kökenliydi. Böyle bir Latin Amerika konuk e, coğrafyası diyebiliriz. Böyle bir odak söz konusuydu ve farklı medyadan, farklı disiplinlerden gelen demek Latin Amerika kökenli sanatçılar Dubai'yi dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin sanat çevresini aynı zamanda kentsel ve toplumsal gerçekliğini tabii çok kısa bir süre 6 ila 8 hafta arası diyorum yine de biraz bir araştırma fırsatı buldular ve yapıtlarını böyle ortaya Koydular, bakmaya değerdi. İşte Rio, Buenos Aires, San Paolo, bakıyorum önümdeki notlara. Küba, Bogota, Kolombiya dolayısıyla böyle farklı coğrafyalardan, Peru gibi coğrafyalardan katılım söz konusudur. Residence bölümünde kaçırmamak gerekiyor. Gelelim diğer iki salona o zaman. Salonlardan birisi... Modern ve contemporary olarak adlandırılan bir bölümdü. Açıkçası benim gözümde buradaki galerilerin katılımı oldukça zayıftı. Özellikle modern bölümünü ben çok zayıf buldum. Halbuki Araf coğrafyasının modern sanatı da son 10-20 yılda tekrar keşfedilip üzerine çok da araştırma yapılan bir dönem ve alan. Ee, öğrendim ki geçtiğimiz yıllarda aslında Dubai'de burada çok iyi küratöryel seçkiler de olmuş modern Arap sanatı üzerine ama bu yılkini ben oldukça zayıf bulduğumu söylemeliyim buradaki galerileri de. Ee, ama ilk holde ki bölüm tamamen e, güncel sanata ayrılmıştı contemporary ve Bavvaba bölümü. Bavvaba bir küratöryel seçki biliyorsunuz fuarlarda son dönemde bu Giderek artmış durumda. Yani fuarların giderek biraz daha bienal ya da sanat merkezi, kar amacı gitmeyen sanat e, merkezlerine öykündüğünden bahsetmek söz konusu olabilir. Dolayısıyla sadece galeriler gelsin stand açısından yetinmiyorlar. Hep böyle farklı küratörleri da davet ederek farklı temalar, küratöryel seçkiler etrafında. Yine tabii ki galerilerin destekleri, yine satış söz konusu şüphesiz ama... Daha birbiriyle tutarlı olan ilişkiselliği olduğu için sanki bir müze sergisi ya da bir helal seçkisi geziyormuşsunuz intibası da yaratabilen biraz daha üzerine kafadan yorulmuş sergileme anlamında bölümler diyebiliriz. Yani galeriler tek tek pazar yeri gibi stand açmıyorlar burada biraz daha onları orkestre eden genel bir yapı bir şemsiye var. Demek söz konusu her zaman bu seçkilerinde iyi olduğunu söyleyemem elbette. O yüzden yanlış anlaşılsın istemem ama en azından bir küratöryal deneme söz konusu diyebiliriz. İşte bu bölüm Bavvaba yeni de bir bölüm fuar adına Art Dubai adına Bavvaba ne demek? Gateway yani geçiş ee, demekmiş Arapça'da. Bu yıl 10 kişisel ee, sergileme yani 10 ayrı stand da Yer veriyor ve geçen yıl içinde üretilmiş yani son dönem üretilmiş yepyeni diyebileceğimiz ama fuar içinde özellikle üretilmiş, fuara özel üretilmiş yapıtlara yer veriyor. Davet ettikleri küratör Fransız Kamerun asıllı bir bağımsız küratör Elize Atangana ve Bavvaba yani bu gateway anlamına gelen bu Bölüm Latin Amerika'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, merkez ya da Güney Asya'dan sanatçılara yer vermiş. Geriye çok da bir şey kalmadı. Biraz Batı dışı coğrafyalar diyelim buna genel olarak Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Güney ve işte merkez Asya diyelim. Bu bölümle ilgili sergilerin dışında, bölümdeki sergilerin dışında aynı zamanda Küresel Güney (Global South) olarak adlandırılan bölgede işte sanat hamiliği konusunda ya da sanat pratikleri buradaki göç Göçebelik, kolonyalizm sonrası olanlar, o tartışmalar alanında bir takım konuşmalar da düzenlendi. Ama kimler vardı dersek, özellikle benim tabii ki vurgulamak istediğim isim Gözde İlkin olacak. Türkiye kökenli, Türkiye'den 1981 doğumlu bir sanatçı. Türkiye'de Arsümer'le çalışıyor. Fakat Bavvaba'daki katılımı... Kahire'deki Cipsum Galeri tarafından organize edilmişti. Bir seri her zamanki pratiğinin devamı niteliğinde çalışması vardı. Kumaş odaklı bence çok ilginçti. Özellikle son dönem üretimlerini takip etmek adına tavsiye etmek isterim. Diğer sanatçılar ise işte Filipinler'den Kuveyt'te, Brezilya'dan Pakistan. Dana, farklı coğrafyalardan sanatçıların kişisel bölümleri vardı. ve bir seçki değildi sanki daha iyi sergilenebilirdi diye düşündüm. Bu bavva bir numaralı salondaydı. Bu bir numaralı salon aynı zamanda güncel sanat bölümüydü. Tamamen güncel sanata odaklanıyordu ve bence fuarın herhalde en iyi bölümü de buradaydı. Burada Türkiye'den 3 galerinin katılımı söz konusu. Bunu da biraz vurgulamam E, gerekir e, hani hiç fena değil uluslararası bir fuarda Türkiye'den üç galeri birden görmek açıkçası iyi ben de hepsini tek tek tabii ki ziyaret ettim e, alfabetik olarak gideyim Anna Lodel e, galeri hemen Salt Galata'nın karşısında e, Karaköy'de e, Bankalar Caddesi'nde bir mekanları var çeşitli uluslararası fuarlara katılmaya çalışıyorlar bir tek sanatçının yani bir kişisel e, sergiyle standlarında yer vererek fuardalardı. Ramazan Can. Ramazan Can 1988 doğumlu Manisa'da doğmuş. Gazi Üniversitesi kökenli bir isim. Daha önce 2018'de Annalı Odel'de bir kişisel sergisi olmuştu. I'm a stranger of this place. Bunun kart postalarını da yapmışlar. Ahşaptan Halıdan halı ve kilime çünkü çok yer veriyordu işlerinde ve neondan oluşan bir iş. Biraz çalıştığı malzemelerin nasıl e, olduğuna dair size fikir e, verebilir diye düşünüyorum. Bir diğer galeri sanatoryumda onlar da Karaköy'de. Karaköy'de hatta 4-5 galerinin aynı anda bulunduğu Tophane'de tam olarak o e, bölümün içinde yer alıyor bir süredir sanatoryum. E, Sanatoryumun... Standı ise Art Dubai için hazırladığı standta ise Farit Rasulo ve Yağız Özgen vardı. İki sanatçılık bir e, seçki tercih etmişlerdi. 20-23 Mart tarihleri arasında halka açık olan ama 19 Mart'ta da e, bir ön izlemesinin söz konusu olduğu Art Dubai fuarı için e, bakalım Farid Rasulov, Azerbaycanlı bir sanatçı 1985 doğumlu, eğitimini de Azerbaycan'da e, devam ettirmiş. E, farklı e, medyayla çalışıyor. Resim gibi üç boyutlu grafik, animasyon, heykel ve enstelasyon Bakü'de yaşamaya devam ediyor. Onun işlerinden bir e, seçki söz konusuydu. E, Türkiye'den bir sanatçıyla birlikte e, bir stand e, işbirliği yapılmış diyelim. Yağız Özgen Türkiye'den sanatçı. O 1987 doğumlu Marmara Üniversitesi resim bölümünden e, mezun. Ee, ve de Marmara Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Ee, çeşitli ülkelerde misafir sanatçı programlarına katılmış bir iş, isim ve İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Onun da çalışmaları söz konusuydu. Mesela e, Astronomy Picture of the Day, günün astronomik resmi gösterdi adlı bir e, internet ortamında bulduğu bir imajı e, yorumladığı bir e, çalışma vardı. Yani yazılı ve görsel bilgiyi tekrar yorumlayan, onu analiz eden e, işler üretiyor Yağız Özgen e, Sanat Ortuğumuz tarafından da temsil edilen sanatçılar arasında, e, onların da Sanat Ortuğumuzda standında bu iki sanatçı vardı. Genelde Art Dubai'ye katılan galeriler şöyle bir strateji belirlemeyi tercih ediyorlar. Bu sadece Türkiye'den katılan bu üç galeri için değil, aynı zamanda başka galerilerle de gözlemlediğim bir şey. Örneğin Space Seymer zaten Orta Doğu'dan sanatçılara sıklıkla yer veren bir galeri. Ve de çok iyi bir standı vardı açıkçası. Ama diyelim ki Londra kökenli bir galeride olsa Dubai'ye geldiği zaman biraz daha Arap coğrafyası ya da Orta Doğu Asya ya da coğrafyasına odaklanıyor. Sanki oradaki izleyicilerin de koleksiyonerlerin de böyle bir beklentisi de olduğunu söylemek mümkün. Demek ki buna cevap veriyor. Dolayısıyla Art Dubai'ye gittiğiniz zaman tabii ki siz... Yablaşık Arap Emirliklerinden ya da Orta Doğu'dan zaten çok galeriyle karşılaşıyorsunuz, biraz bölgesel bir fuar o anlamda. Ama Türkiye'den ya da Dünya'nın dört bir tarafından katılan galerilerde biraz daha o coğrafyadan da katılımlara yer veriyorlar. İşte Zilberman galeride. Buna benzer bir strateji e, yürütmüş. Hemen bakıyorum onun standına çünkü orada bir grup sergisi vardı. Heba Amin, İstanbul Biyeneli'nden ve Berlin Biyeneli'nden de hatırlayabileceğiniz Mısır kökenli, çok yükselen e, bir sanatçı. Türkiye'den Alpin Arda Bağcık, Burçak Bingöl, Eşref Yıldırım, e, Guido Casaretto... E, Suriye kökenli Almanya'da yaşayan Manaf Halbuni var örneğin, Bashir Mahmud var ama sırf stratejiye bağlı kalmamak adına ki bence bunu kırmak iyi de bir girişim. Almanya'da yaşayan şu anda da Martin Gropius Bağ'da önemli bir sergiye katılmış olan Simon Walshmud adlı önemli kavramsal sanatçı da örneğin çalışmalarına yer vermişlerdi. Oldukça geniş bir standda bir grup sergisiyle karşımızdalardı. Jamil Art Center bence en heyecan verici mekanlardan biriydi. Burada Crude adlı bir uluslararası güncel sanat sergisi vardı. Crude tamamen petrol meselesine odaklanıyordu. Murtaza Vali küratörlüğünde yapılan bu sergi tabii ki Son derece güçlü, Orta ve Asyalı sanatçıları bir araya getiriyordu. Petrol meselesinin, bu kompleks konunun hem tarihsel hem, hem güncel bağlamlarda ele alınması söz konusuydu. Ve açılış sergisiydi bu crude katalogunda edindiği mutlaka görülmesi gereken bir Sergi diğer bölümlerde ise elbette bir sinemaları var sadece sanatçı filmlerine ve videoya odaklanan çok önemli bence gelişmeye çok açık bir kütüphaneleri ve eğitim odaları var ama asıl dış mekanlarda böyle teraslar yapmışlar ya da çatılarda balkonlarda gibi dış mekanlarda sanatçı odaları yaratmışlar sanatçılara özel iş sipariş ediyorlar bunlar açık alanlarda yer alıyor. Bunun yanı sıra bence en az onun kadar önemli. İçeride de yani bu Hood adlı petrol e, temasını ele alan e, sergi ki beş farklı galeriye yayılıyordu. Bunun dışında aynı zamanda güncel sanatçılara müzenin farklı galerileri ya da geçiş alanlarına müdahale edecek şekilde Yeni işler sipariş etmişler. Örneğin Lara Favaretto gibi İtalya kökenli çok önemli bir kavramsal sanatçının hemen müzeyin ilk girdiğiniz alanda böyle araba, yıkama, e, süpürgeleri gibi e, malzemeler kullanarak yarattığı son derece kavramsal önemli bir iş vardı. Açılışta, açılış döneminde ben onu kaçırmış oldum. Çünkü geçtiğimiz Kasım'da açıldı ama Mundura El Soh gibi önemli bir sanatçıya yepyeni bir iş yaptırmışlardı. Takdir edersiniz ki bu kişisel sanatçılara Ee, dışarıdaki bahçeler ya da teraslar için yaptırdıkları ya da iç alanda e, müzenin içine müdahale edecek şekilde ya da bir galeriyi kapsayacak şekilde sipariş ettikleri kişisel böyle e, yapıtlar, e, özel üretimler, diyeyim, komisyonlar, büyük ölçekli yerleştirmeler ya da heykellerden, oluşuyor Ve bu bence çok e, büyük bir imkan sanatçılara çalışmak için, prodüksiyon yapmak için de dünyanın farklı coğrafyalarından isimler var Sadece Orta Doğu'dan da değil. O yüzden Lara Favaretto ismini özellikle vurguladım. Umarım Türkiye'den de bir sanatçının buraya mekana özgü, açık alanda ya da iç mekanda bir iş yapması söz konusu olur. Ama Cemil Art Center'ı yakından e, takip etmek istiyorum. Daha Kasım ayında açıldığı dediğim gibi. Caddaf. ...da hemen e, nehir e, kenarında, kanal kenarında... E... Küratöryel çalışmalara, projelere, grup ve kişisel sergilere yer verecek ve eminim ki çok sayıda bölgesel ve uluslararası işbirliği yapacak. Çünkü daha önce vurguladığım gibi Art Cemil'in bir hem bir koleksiyonu var hem zaten müzeye bir sanat mekânına dönüşmeden öncesinden beri uluslararası ortakları var. V&A Delfine Foundation'ı söyledim. Nitekim İngiltere'deki bu bağlantıları sayesinde Birleşik Krallık Merkezi Siri Architects tarafından bu üç kat atlı bina ortaya kondu mimarisiyle bence etrafında içinde bulunduğu coğrafya içinde bulunduğu bölgeye çok iyi uyum sağlamış dolayısıyla mimarisi de dikkate şayan diyebilirim şimdiden 11 binin üstünde ziyaretçi ağırlamış durumda. Dolayısıyla benim gibi ilk defa bu coğrafyaya giden ya da daha önce gitse bile işte yeni açıldığı için Art Cemil öncelik veren çok sayıda insan açılış döneminde de söz konusuydu. Ee, bu haftalık bu kadar e, söyleyelim. Ama Cemil Art Center'in yakında cidde de ya da farklı yerlerde de mekanlar açacağını ve uluslararası işbirliklerinin devam edeceğini vurgulayayım. ArtCemil.org'dan yeterli bilgi alınabilir. Ben önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nden haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Haricden Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. ile ambiti, ne? Çelenk var burada. Açık Radyo program destekçisi olun. Bilvea daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.